itibaren dinlemeye başladığınız bu kaset Konya Gözyaşı FM stüdyolarında sabaha kadar icra edilen Can Ahmet radyo programından bir bölümdür <Gülüyor> Bu kaseti sakin ve loş bir ortamda aklınızdan ve gönlünüzden her şeyi atarak dinlemenizi tavsiye ediyoruz din musa man beni ne hazir eğer şu anda ortamınız ve siz müsait değilseniz lütfen kaseti durdurun ve müsait olduğunuz anda dinlemeye başlayın. Sultan Allah sende direni atseri günah cülbüm direğe geldim sana senden uzan mazlum her ettim hak sana kimiyor Sadık bilir halden, Aşk dersini alır gülden, Karşılıksız ta gönülden, Sevenlere selam olsun. Yeşerip sevgi göşeni, kuşasın ruhu bedeni, Bir gül için bin dikeni, Sevenlere selam olsun. Madem ki aşk geldi cihanına, Aşksız... Hiçbir şeyin kıymeti yoksa eğer... Önce aşk deyip... Sana sarılmaya geldi gece. Selamların en güzeli sana olsun. Sen ki... ...senin için var oldum... ...sanki baktığın gönüllerde... ...nice irfan çiçekleri açtırdım... ...nice kalpler... ...senin aşkınla pırıldadı... ...bakıyorum kalbime... ...gözlerimi kapatıyorum... ...dönüyorum kalbime... ...karanlıklar var... ...seni arıyorum... seni arıyorum ışıl ışıl yüreğimde sana geldim senin uğruna pervane olmaya geldim senin o yüce ruhunun emirliklerinde kaybolmaya geldim oysa ben Oysa ben yanlışlıklarda, günahlarda, hatalarda kaybolmuştum. Kabul eder misin efendim? Bu gece sen de kaybolmaya geldin. Hep yüreğimden sana koştuğum zaman bir daha geri adım atmak istemem. Hep sana doğru gelmek isterim. ...dünya beni bırakmaz. Bu gece yalvarışlarımla... ...sana gelip... ...bir daha geri dönmemeyi isterim. Sultan-ı Resul Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermezsin efendim. divan ilahide İlahide... ...seramezsin efendim. من شوری لمان مرک لمعیتی است، افسر. سعند محمد و محمود و محمد است، افسر دی. حقاً بیز سلطانی معيتی است، افسر. سعی این programlarında aşıklarla buluşmaya شما Seni anlatmak ne mümkün Kimin haddine düşmüş Bize mi Yok efendim yok Senin güzelliğinden söz edersem eğer Seni daha iyi anlayabilmek Belki Belki Sevgimin daha çok katmerleşmesi için Senin güzellikleri mi Kalbime daha güzel yerleştirebilmek için seni anlatmak için değil seni anlatamam anlatmaya bile layık değil seni yaşamak istiyorum yudum yudum her şeyin ey canlar canı resul ey peygamber haşıklar toplandınız mıyım geldiniz mi yine onu dinlemek için değil onu yaşamak için toplandınız mı yine bu gece gözlerinizi sadece namaz kılarken ve sadece Kur'an okurken açın olur mu olur mu bu gece dönün aleminize Namazlara koşarsanız, namazlar kılarsanız, bu sesi dinlemekten daha evladır. Bunu unutmayasınız. Ama belakin, olur ha bu sesi dinlemek isterseniz, bu gece sık sık ara verip namaz kılalım. olun Sonra ellerini göklere kaldırarak bir şeyler söyledi dedi. <Gülüyor> ümmeti, ümmeti dediği rivayet olundu. O doğdu. Arap kabilelerinde büyük kıtlık vardı. İnsan insanın etini yerdi o derece. Peygamberimiz doğduğu sene yağmurlar çoğaldı. Ot vekiller bulaştı. İran'daki sra'nın küşkünden 14 şerefli et deprenden dolayı sarsılıp yıkıldı. İran'da bin seneden beri sönmemiş olan ateş beneslerin ateşi söndü. Bu iki olay ruhbanlardan kahinlerden soruldu. Kahinler 14 şerefiyenin yıkılması, ateşin sönmesi, Pers ve Roma devletinin yıkılması, son peygamberin doğması işarettir dediler. Yer küresinin pek çok ülkelerine gökten ateşler yağdı. Bununla da şeytanların, cinlerin göklere çıkma imkanlarına son verildi. Yüce Peygamberimizin 7. gününde... ...dedisi Abdülmuttalip bir koçu akika kurbanı olarak vermiş. Şimdi zamanımıza kadar İslam ülkelerinde doğduğu geceyi... ihya etmek üzere Mevlid-i Şerifler veriliyor... Ne güzeldir evliler, ne güzel. Birleşmiş, bu da yok diyorlar. Peygamberimizin böyle aşktla anlatılışına, Peygamberimizin anlatılışına. Hayret bir şey. Hayret bir şey. Ah Süleyman Celbi, Kalkma sakın üzülürsün. Üzülürsün. Ah. Mevlidini de unutturmak istiyorlar. Oysa nice gönüller. O mevlidlerle şadol. Pekamberimizin doğum senesinde kıtlık her tarafı sarmış Doğdur seneye kıtlık senesi diye ad verilmişti Çocukları emzirici kadınlara vermek Kureyş'in adetindendi Sadi kabilesinin hanımları süt çocukları almak üzere Mekke'ye gitmek istemişlerdi Halime ve kocasının topal bir merkepleri vardı Halime'nin elinde Dumreta adlı çocuğu vardı Halime ve Dumret'e ve kocası Haris. Topal bir merkep. Mekke'ye kadar gidemeyeceklerine inandılar bu topal merkeple. Emzirciler yola çıkmaya tedbir alırken onlar ise ağlıyorlardı. Bu topal merkek, merkeple Mekke'ye gidemeyeceklerine. Halime ve Haris bir gece çocuklarının yanlarına alıp ağlamışlardı. Halime şiir olarak şöyle demişti Yavrum Yarın herkes Mekke'ye gider Çocuklarına gıdayı alır Kocalarına da mal alırlar Ey çocuğum Fakir olduğumuz için burada kaldık Topal merkeple gidemem Bu sene kıtlıkta kaldık Bunu söylemekle Haris ile ağlaşa ağlaşa uyumuşlardır İkisi de uyumuşlar Ansızın Halime bağırmış Haris ne oldu sana diye sormuş. Halime ey kocam. rüyamda şunu gördüm. Biz Mekke'ye gittik. Uzun boylu esmer bir zat elime güneş verdi. Haris ey Halime. Öyleyse biz de yarın topal merkeple gidelim. Belki Allah bize bir bereket verir. Sabahleyin topal merkeplerini alarak yola çıkmışlar. Yola çıkarken çocuklarını da almışlardı. Domret'te. Açlıktan feryat ediyordu. Dumret'e. Halime'nin memelerinde açlıktan süt kalmamıştı. Ve Dumret'e açlıktan feryat ediyordu. Bu ızdırapla Mekke'ye varmışlar. Herkes kendine bir çocuk bulmuş. Halime'nin sütü olmadığından kimse ona çocuk vermemiş. Peygamberimiz yetim olduğundan... ...onu almaya ancak üç kadın talip olmuş ise de... ...Halime'den başka... ...kimsenin memesini tutmamış. Halime şöyle der. Ben Harise dedim. Hiçbir çocuk babası bana çocuğunu teslim etmedi. Ancak yetim bir çocuk kalmıştır. Onu almaya müsaade eder misin? Dedi ki... ...hadi sen de o yetimi al. Başka çaremiz yok. Halime... ...Abdülmuttalib'in yanına giderek... ...çocuğu alacağını bildirmiş. Çocuk... ...çocuğu kucağına alır almaz... ...Halime'nin memeleri sütle dolmuş. Çocuk... ...sol memeliyi almayıp... ...sağ memeyi tutmuş. Hem ona... ...hem de çocuğu Dumrete'ye bakarak süt vermiş. Halime... ...onu anasından alarak... ...Sadi kabilesinin yeri olan memleketine dönmüş. ...deneşini. Güyü kulak ver. Gidişte topal olan merkep. Mekke'ye kadar zorla giden me merkep. Kervanın önünde yürümeye başlamış. Topal merkep. Kervanın önünde yürümeye başlamış. zahir ipliği. İkisi çocuklarıyla binmiş. Halim ve Haris. Domrete. Ve işte... Ve işte o yetim çocuk. Hepsi topal merkebin üzerinde. Ve merkeb o topal merkeb kervanın en önünde yürüyor. Ve peygamberimizin mucizesinden merkeb şöyle diyor. Bir merkeb kuşun gölgesi gibi yürürüm. Çünkü en yüce insan benim sırtımda. Kuşun gölgesi gibi yürürüm. Çünkü en yüce insan benim sırtımda. Bir merkeb, bir merkeb dile geliyor ve haykırıyor. Kuşun gölgesi gibi yürürüm. Çünkü en yüce insan benim sırtımda. Ya Resulallah, bir merkeb dile gelir böyle söylerse, ben senin ümmesindenim ya Resulallah. Ben nasıl söylemeliyim? Ben nasıl ümmesim böyle? Ben nasıl ümmesim? Ay, ben nasıl ümmesim? Ne fark edemedim mi senin yüceliğini? Neden uyumuyorum senin sünnetlerine? Neden yerine getirmiyorum senin bize bildirdiğin vahyi? Gel merkep. Hayatla öpeyim senin. Öpüp okşayayım senin sırtını. Oluruz zulüm minli sırtını öpüp okşayayım. Kokunu alayım. Anlayamadım onu Niye tanıyamadım onu Yaşamak istiyorum Yaşamak Şeytanir hane damarlarımda dolaşıyor Çıkarmam lazım onu Ben sevgiline sevdalanmam gerek o öğretmiş. o öğretmiş bize Allah diyeceğim artık Allah Şeytanı kovacağım damarlarımdan ve onu seveceğim hayvanat kadar bile olsun olmam gerek Hiç olmazsa o kadar Ben şerefli bir mahlukat olarak yaratıldım Kaldı ki onun üstüne üstlük. bir de peygamberime ümmet olarak yaratıldım Teşekkür ederim anam babam Bana Müslümanlığımı öğrettiniz, anlattınız. Belki her şeyi öğretemediniz ama yine de teşekkür. Yine de teşekkür. Anam, babam, yine de teşekkür. Ona ümmet olduğumu hatırlattınız en azından. Ama ben gayret etmeliydim, gayret sarf etmeliydim. Niye gayretim yok? Bir deme gayretim var. Nefsime gayretim var. Şu ...dünyadaki her şeye gayretim var. Sen iyi ona kavuşmaya gayretim yok. Bak nelere kavuşmak için gayret sarf ediyorum. Nelere, nelere, nelere. İşte yaz günü geldi yine. ...düğünler, dernekler kurulacak. Bir delikanlı... ...bir kızın buluşarak... ...düğünleri yapılacak. Bütün elbirliğiyle herkes yardımlaşıyor. Evet, Resulün sünnetidir. Buluşsunlar, bak olsun. Ama benim Resul'le kavuşmam için... ...niye bana yardımcı oluyorsunuz ha? Niye düğün dernek kurmuyorsunuz ha? Neden... olamadım mı zihninde 99 hayvanatın okları altında o hayvanatın duygularını mı taşıyorum yoksa ben insanca duygulara kavuşmak istiyorum onu sevmedikçe onu seni yerine getirmedikçe yapamam olamam peki ben aklım Madem bunları biliyorsun, yolları da biliyorsun. Neyin hüznünü çekil. Çekil önümden, çekil. Çekil, çekil. çekil. Halkın arasında engeller var. Engeller. Onun için mi Allah dostları kenarlara, kıyılara çekilmişler. Çöllere. Çöllere. Çöllere koşmak istiyorum. Çöllere. Çöllere gitmek istiyorum. Neredesin? Nerede sana? Bilmiyorum ama varmak istiyorum ya ötelere. Ötelerin ötesine varmak istiyorum yine. Tövbe ya Rabbi Ya Rabbi Ben düşmanım Yaptığım günahlarımdan Keşke yapmasaydım Bir daha yapmayacağım Tövbe ya Rabbi ve elden ele bildirmişler getirmişler elden ele Sapa sağlam. duydum duydum ama yapamadım o <Gülüyor> Resul'e varmak istiyorum ona kokusu gelmez mi bir çocuğun başını okşar akşama kadar gider de kokusu ondan hiç gider mi Öyle bir güzel ki Toprağın altına konmakla kokusu kaybolur mu? Mutlaka var o koku Mutlaka Duymak istiyorum duymak Duymak Tutun ellerimden Tutun Tutun ellerimden Daha başka bir tat var mı? Daha başka bir lezzet var mı şu dünyada? Söyle. Söyle. Onun aşkından daha güzel bir aşk var mı? İnsanlar... insanlar, insanlar onun aşkıyla bir damla gözyaşı dökse... Daha lezzetli bir şey var mı? Söyleyin. Haydi. Gelin yarışalım isterseniz. Ne varsa getirin. Haydi getirin, koyun. Lezzetler adına ne varsa tatlığınız. Haydi getirin, koyun. Haydi. Gözyaşları dökülsün. Gözyaşları onun sevgisiyle. İlahi entemahsul ve rızâke bir. Bu sözlerle, bu sözlerle gözyaşını döken bir kul kalkar mı? Ne kadar... söyle işitiyorsun Peki diyor da pouf kapam. Uçun 2 diyorsun? Ne defalarca hiç hiç ...bine lütfettin bize... ...bir lahzacık... ...bir lahzacık kokusunu duysam... ...sen kudret sahibisin... ...Rabbim... Ona koşun. Ne olur Ey kula. Hadi gidin bir kenar. Hadi. Belki birkaç geçsiniz. Kapatın, kapatın ışıklarınızı Döndürün. Bir kenara çekilin Konuşun hadi, konuşun. Onunla konuşun. Konuşun. Ama göz yaşlarınız, ilacınızın de bunu unutmayın. Unut. Allah'ın rahmetine Allah'a destim. Belki kapılar açılır ha. Allah'a destim. Haşıklarının gönülleri hesaya gelince, sısım suku verince saflar dolulunca, Allah'ın rahmeti iner belki kıyıda köşede. Ey yetim Allah, ey fakir Allah, ey yaşlı aman olur Allah. Sana ne olur? Takvahini çok az kaldı. Varis siz yetimler ağlayın, siz öksüzler, siz dullar, siz yaşlılar ağlayın. Ne olur? Sızca bir kenarda ve kıyıda ne olur? Ne olur, ama sakın ağlamayı sevmeyin. Ne olur, aşkından ağladığınızı sevin. Allah'a zikredin, ama zikri sevmeyin, zikrettiğinizi sevin. Ne olur. ...bir günah ayağıma bağ olmuş, kelepçe olmuş sanki. Biliyorum, tövbe. Tövbe. Tövbe, her bir kelepçeyi çözen tövbe. Tövbe ya Rabbi, Tövbe. Biliyorum Yürekten tövbe ancak o kelepçeleri çözebilir Her bir günahı ancak ihlasla söylediğim tövbeler yakabilir Tövbe yarabbim Takliden de olsa ağlayayım Çünkü siz Ağlayamıyorsanız ağlar gibi yapın Tan Allah ayaz sultanım dün gece sen çok güzel oldun beni alıp götürdü beni alıp götürdü ben böyle kelime kesiyorum huzuruna diye bakayım saatim geldiyse yarın ...diye çok yakınsa ölüm... ...daha bir şok yapmam gerekenler var... ...bana vakit tanır mısın Rabbi? Yalnız başıma kalacağım kabirde... Yavrusu şuan Kimse gelip de kabre Aşıp Gel Gel çık şuradan da Kılmadığın kazanamazlarımı tamamla Yürekten biraz söhbetle Tekrar seni koyalım kabre demeyecek Kimse biliyorum Herkes beni kabre koyup sen gidip ölecekler Yavrusu Söyle be Söyle be Söyle kardeşim. Söyle en yakın akrabam. Söyle beni en çok sevdiğini söyleyen dostum. Söyle. Söyle. Adın senin. Var ki. Ay bölsüz cümle. İyi melekler şahit olun ne olur Ne olur tutar Eğer şaşırırsam ki kulumu hata ederim Ne olur Eğer ihlaslı bir deftere kaydolabilmişse bu gece Ne olur şu gözyaşlarımı koyun bir kenara da kalbimin içine şu gözyaşlarımı dökü lan. Dünyadan gelen her var, hani toprak üzerine kapatıp da hani kamisandaki çocuklara şöyle kanı döktü tene gelale su da geceksiniz ya. Onun yerine gözyaşlarımı dökseniz olur mu? Ey mesneci olurum bir. Pişmanım bir türlü bir pişmanım desem de pişmanım La takran da o Allah Taknot'u... ...ümidinizi kesmeyin buyuruyoruz. Bir gün çok günahları içerisinde olan bir gence geldiler. Ölmek üzereydi. Amcası geldi. Sen şimdi ne yapacaksın diyordu. Sen şimdi ne yapacaksın diyordu. Genç amcasına döndü. Söyle bir amcam dedi. Söyle amcam. Anama bıraksalar beni nereye koyar? Mahşer günü anama deseler ki evladını koy bir yere deseler. Anam beni nereye koyar? Elbette anan seni cennete koyar dedi amcası. Ey amcam. Ey amcam dedi. Rabbim anamdan çok daha şefkatli. ...halamdan çok daha şefkatli Rabbim. Beni ateşe koymaz, cennetine koyar dedi. Sonra üzerine taşları örtmeye başladılar ölünce. Bir taş düştü, Taşı kaldırdı amcası. Sonra bir müddet durakladı. Niye durdun dediler amcasına... İçeride öyle bir nur var ki, kabir öylesine genişlemiş ki, o nuru aldım dedi amcası. Anam, beni dinliyor musun anam? Söyle, söyle sana bıraksalar beni nereye koyarsın anam? Bunca günahlarıma bakmazsın değil mi? Beni cennete koyarsın değil mi anam sana bıraksalar? Ben de seni koymam anam. Ama Rabbim senin şefkatinden daha şefkatli Senin şefkatin Rabbimin şefkatinin yanında Deryada bir köpek misali Rabbim la taklatı diyorsun Ey merhametliler merhametlisi Rabbim Sana geliyorum Boşla Merhametine sığındım Boşla Ben ettim sen etme Rabbim Ben ettim sen etme Sen etme Çok diyarlar gezdim Hangi diyarlarda Hangi kolların Kavrını kırdım bilmiyorum Kulaklarının çiğnedin bilmiyorum Şimdi hangisini Bulam daha fettiler Kendimi Kavrını Himna. Himna. Surat Allah. Surat Allah. Çok ayrı kaldık. Şu kendi konyamızdan. Şu güzel insanlarla buluşamadık. Komadılar. Perdeler kapdılar önümüze yıllarca. Sizlerden ayrı kaldık. Ama şimdi Rabbim bu Sizlerle buluştuk. Onun için bilmiyorum. Sizlerden ayrı kaldığım zamanlarda geldi iş. Şu on dört asır evveline dönelim yine yavaş, yavaş. Bin kere bin pişman. Söylemeye. Hadoslar. On dört asır evveldi. Allah Resulü Medine'de devlet kurmuş. Cahada gidiyordu sefere. Ayber'e gitmişlerdi. Medine'ye nöbetçi bıraktılar. O nöbetçilerden biri de salebeydi. Hani şu zekatını vermediği için helak olan salebe değil. Bu başka bir salebe. Salebe. Salebe Medine'den nöbetçi. Salebe. Gece yarası nöbet tutarken Medine'nin içinde... Bir kadın çıktı, defi hacet için mecburen evinin dışına. Sanebe kadını gördü. Sâlebe dayanamadı, elini omzuna dokundurdu, seni seviyorum dedi. Kadın Sâlebe'ye döndü. Ey Sâlebe dedi, Allah Resulü döndüğü zaman ona ne yüzle bakacaksın? Sâlebe kendine geldi. Korkunç bir anladı. Zahrebe kaçmaya başladı Kaçmaya Zahrebe hatasını anlamıştı Zahrebe kendine geldi Ne yapıyordu böyle Zahrebe kaçtı Bir kanara çekildi Nöbetçiydi Zahrebe Kadın demişti Bizi korumakla ilgili görevlendirilmiştin. Zahrebe ne yapıyorsun Allah Resulü dündüğü zaman ne diyeceksin Zahrebe bin kere bin pişman kaçtı bin pişman salebenin nöbetçi olduğu Medine'ye Allah Resulü askerleriyle geri döndü Salabe yola çıktı Allah Resulünün önüne çıktı ellerini kollarını açtı önüne gerildi ya Resulallah ben bittim ya Resulallah ben helak oldum ben helak oldum diye bağırıyordu ya Salabe dedi peygamber ne oldu sana Neden böyle konuşuyorsun? Salebe bin kere bin pişman yaptıklarını anlattı peygambere. Peygamber bunları işitince defol dedi. Defol! Gözlerim görmesin seni! Sanebe kaçtı! Sanebe... salibe kovulmuşsun salibe karşına gületen kovulmuş salibe kaçsın medenenin dışına koşsun kayalıklara koşsun tepelere koşsun salibe bin kere bin pişman salibe kayalıklarda bağırmaya başladı ciğerim ağrıyor ikramı kulağına tub ah eyna الرحيم يا ارحم الرحيم انك انت التواب الرحيم انك انت التواب الرحيم يسطن بيخري يخري الطاغري تبلدي يطيور بكره بنسوان سالبه يا ارحم الرحيم غمنا جوب علينا انك انت التواب الرحيم انك انت التواب الرحيم salebey haykırıyor bütün medina halkı salebin haykırışları şimdi ortalara uzaklardan öyle sinaykırıyor salebey hiç durmuyor ya rahman rahimin tub علينا انك انت التواب الرحيم ya haykırıyor ...ve günler günleri kovalıyor... ...bir hafta geçiyor... ...Cebrail aleyhisselam... ...canlar canına geliyor... ...ya Resulallah... ...Allah senden soruyor... ...kulları yaratan sen misin... ...yoksa... ...o mu? Allah Resulü elbette kulları yaratan Allah'tır diyor... ...Cebrail aleyhisselam devam ediyor... Allah senden soruyor, ey Allah'ın Resulü, kullara rızkını veren sen misin, yoksa Allah mı? Allah'ın Resulü elbette rızık verici olan Allah'tır, diyor. Ve sonra, ve sonra, ve sonra bütün ümmete bir şifa, bir ümit olan ayetleri okuyor. Ayetler iniyor. La taknatu, la taknatu ayeti iniyor. La taknatu, kimse ne kadar günah işlemiş olursa olsun, layıkı ve şile Allah'tan ahdiler ve tövbe ederse, Allah elbette tövbeleri kabul edendir. Kimse Allah'tan ümidini kesmesin. La taknatu, la taknatu... कै कैमरा लिस्टो में सलाम साले बे छोरे मला दे दे Bütün sahabiler tepelere koştular heyecanla Koştular Saleb'i arıyorlardı Bulamadılar Saleb'e Saleb'e Saleb'e Yoktu Saleb'e Saleb'i arıyorlardı Bir haftadır dağlarda ve tepelerde Ya Rahman Rahimin İlhamna Tübaleyna İnne kente tevabur rahim Diye haykıran Saleb'i arıyorlardı Ses gelmiyordu artık Koştular aradılar Ve bir yerde Saleb'i buldular Nasıldı biliyor musunuz? Saleb'e yüzünü toprağa gömmüş. Sadece hışkırıkları duyuluyor. Artık hiçbir şey kalmamış Salebenin. sadece Sadece nefes, nefes alıp vermesini duydu sahabiler. Ve sadece hışkırıklarını. Saleb'e bitmişti artık. Yüzünü toprağın içine gömmüş. Ağlıyor, hışkırıyor. Sadece nefes alıp verebiliyordu. Saleb'e... Sanebe, Sanebe dediler Sanebe duymuyordu Sanebe, Sanebe dediler Sanebe boşuna şeye kaldırdı Allah ne buyurdu, Resulü ne buyurdu dedi Sanebe, kalk Allah Resulü seni çağırıyor dediler Sanebe bitmişti artık, tükenmişti ...kalkacak hiçbir şey kalmamıştı. Ne el, ayak, ne hiçbir şey. Her şeyi sohbetmişti sanki. Sadece gözyaşları... ...ve sadece nefes alıp vermesi... Ve kalbi belki. Sahabiler, Sâle Bey'i omuzlarına aldılar. Ve omuzlarında da taşıyarak... ...şefkati peygamberin önüne getirdiler. ...Salebe dışını kaldıramıyordu. Allah Resulü... ...Salebe'ye baktı. Ve Allah'tan gelen... ...Cebrail'in getirdiği... ...ayetleri okudu. La taknatu. La taknatu. Salim'e Salim'e bunları duyunca... ...Salebe bunları duyunca... ...işte orada tövbe makamını geçti... Ve aşk makamına yükseldi. Ve salebe orada Allah gerek can verdi. Ve salebe aşk tarihine ilk aşk şehidi olarak geçti. Tövbe kapısından geçilmeden aşk makamına çıkılmıyordu. Tövbe kapısından geçilmeden aşk makamına çıkılmıyordu. İlahı takın ödüm Salebenin yaptığı ne ki Salebenin yaptığı ne ki Ya Rabbi Nice günahlara battım sen biliyorsun Ya Rabbi Cürbüm ile geldim sana Allahım cürbüm ile geldim sana Affeder misin bu işler misin Ey anamdan bin kere bin daha şefkatli Rabbim Cürmümle geldim sana Ben anamın oğlu ama senin kulunum Sen yarattın beni Biliyorum, biliyorum Cehennem de lüzumsuz değil biliyorum Celleme de buşuna yarasınmadı biliyorum. Cennetinde ucuz olmadı ne biliyorum. Abine geldim başka hiçbir şey yok. Ne kıldığım namazlara güvenirim, ne otterime, ne Allah değişime. Rahmetine sığınır, ona güvenirim. Sana giriyorum Allah'a I am his servant. I am his messenger. I am his messenger. If I had one hiç kabul olmamış ve şahadetim gırtlağmdan aşağıya kalbime inmemişse bir kere daha haykırıyorum bir kere daha eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun abduhu ve resuluhu eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun abduhu ve resuluhu tav ediyorum ya rabbi beni şafa Ben pişmanım. Ben pişmanım. Ben geldim sana. Durumuna. Hatırla. Ben pişmanım. gülme bile geldik sırda bile kibay gibi rabbi hün sabahın sahibi rabbi heyde kim bilir hasıs bir ay işte geldin sana çurban cürme diletim sana cürme düşman sana geldim biz ben çelenin düşman sana geldim seni sana geldim लात कर तू ये तर ये तर पे ना ये sadık bilir sevgi düşeni kuşassın ruhu bedeni bir gül için bin dikene salanlara selam olsun de baş başa bırakıyoruz. Bundan sonraki Can ve Ahmet kasetinde birlikte olmak dileğiyle Allahu Teala yar ve yardımcınız olsun.